Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberlik gelmeden önceki Döneminden bahsetmiştik yani 30-35 yaşları civarında Kabe'nin inşası O Konuda geçen hadiseler Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Yaratılışından Hilkatından Yani Bedeniyle ilgili olan şeylerden, ahlakıyla ilgili olan şeylerden, kısacası özelliklerinden bahsetmiştik. Bu hafta inşallah onlardan elde edeceğimiz dersler nelerdir? Onlara değineceğiz. Birincisi, fitneyi ortadan kaldırmak, def etmek için evla olan şeyi terk etmek meşrudur. Yani faydalı olan bir şeyi terk etmek, bırakmak meşrudur. Evet. Bu aslında İslam'da, fıkıhta kaydeleşmiştir. Onu söyleyeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin Kabe'nin asli temeller üzere İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temeller üzere binasını yeniden yapımını bırakıyor olduğu gibi Kureyş'in Kureyş'in peygamberlik gelmeden önce yaptığı hal üzere terk ediyor. Kureyş hatırlarsanız geçen haftadan Kabe yeniden inşa ederken temiz kazançlarla bina etmek istiyorlar. Yani oraya Taşını, sıvasını, ustalığını, işçiliğini, ne varsa, nakliyesini temiz kazançlardan yapmak istiyor. Çok enteresan değil mi? Yani yaptıkları, iştigal ettikleri her şey, gayrimeşru, zina var, ondan sonra gasp var, hırsızlık var, kumar var, putlara, adak adamı var, putlardan elde edilen paralar var, her türlü Çirkin ve pis olan kazançlar. Ama buna rağmen temizini seçiyorlar. Allah Subhanahu ve ta'ala'nın onlara bir ilhamı bu hususta. Allah azze ve celle evini tertemiz bırakıyor. Tıpkı Nebi aleyhissalatü vesselam'ı seçtiği gibi Kabe'yi de öyle ayırt ediyor. Nelerden? Pis olan şeylerden. Çok enteresan. Şimdi Nebi ve vesselam İslam geldikten sonra tekrar eski temellere yani dönmüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine getirmiyor binaatı. Kureyş'in döneminde yapıldığı, ıslah edildiği gibi, tamir edildiği gibi bırakmıyor. Bunu ne, niçin böyle yapıyor? Çünkü fitneden korkuyor. Kureyş o dönemde biliyorsunuz yeni İslam'a girmişti. Yeni küfürden çıkmıştı. Onlar Kabe'nin tekrar böyle yıkılıp taşlarının sökülüp yeniden inşası için hazırlık yapıldığını gördükleri zaman belki de korkacaklardı, akılları bunu kaldırmayacaktı ve dinden Allah korusun irtidat edecekler, Dinden çıkacaklardı. Aleyhisselatü Vesselam o dönemde böyle endişelerden dolayı terk ediyor. Aslında asli temeller üzere yapmak, yani İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temeller üzere onunla kastım şu yaklaşık altı zira üç buçuk metre kadar sağ tarafta yani makam İbrahim'i karşımıza aldığımız zaman sağ tarafta hicir var. Oraya hatim de deniliyor. Şöyle hilal şeklinde. Orayı aslında Aleyhisselatü Vesselam içeriye dahil etmek istiyor. Çünkü asli temeller o şekilde ama bunu terk ediyor. İşte bu fitne korkusundan, insanlar irtidar eder diye. Bir de aynı zamanda o dönem, o dönemde e, o binayı tekrar yapacak bir paraya ya sahip olamıyor. Yani bir <gülüyor> mali güce de sahip değil. Bu, bu gibi sebeplerden dolayı terk ediyor. Dolayısıyla yani şeyin maddenin başında e, alınacak dersleri ifade ederken söylemiştik. Asli temeller üzere yapmak evlâ olan, faydalı olan ama bu terk ediliyor. Ne, neden? Fitneyi insanlar arasında çıkacak, <gülüyor> fitneyi birbirine düşmeyi, kargaşayı önlemek için. Evet. Ee, Buhari ve Müslim'de, Müsned'de ve Muvatta'da bu konuyla ilgili toplam rivayetler var. Yani bir araya getirilmiş rivayetler daha doğrusu. Hani diyor ya vesselam, ey Ayşe eğer senin kavmin yani Kureyş diyor yeni şirpten kurtulmuş olmasaydı ki benim yanımda diyor e, bu binayı yapacak, kâbeyi yapacak e, bir nafaka da yok, bir para da yok, imkan da yok. Eğer böyle olmasaydı elbette ben kâbe'nin hazinelerinden Allah yolunda harcardı. Kabe'yi yıkardım onu yere birleştirirdim yani tabana kadar inerdim temellere kadar Allah sonra İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzere bina ederdim ve iki tane de kapı koyardım bir doğudan bir de batıdan yani doğudan koyduğu kapı giriş kapısı batıdan koyduğu kapı da çıkış kapısı olmak üzere yani insanlar oraya girsinler ve çıksınlar diye ve o altı ziralık bölümü içeriye dahil ederdim diyor. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam eğer diyor senin kavmine yani Kureyş'e benden sonra onu tekrar diyor bina etme işi belirirse gözükürse gel sana diyor ey Ayşe gel sana bu temellerin esasını asli temelleri göstereyim diyor. Kureyş'in terk ettiği, bıraktığı temelleri gösteriyor. Evet. O, dediğim gibi ve aleyküm selam. O temeller de o hatmin olduğu yerdir. O hilal şeklindeki yerdir. Albani Rahmetullah Ali bu gibi hadisleri e, zikrettikten sonra silsiletul ahadifü'l daifah yani e, şey sahiha sahih hadisler silsilesinde ki adlı kitabında diyor ki bu hadisler iki şeye delalet eder. Onlardan birincisi bir şeyi ıslah etmek yani düzeltip onarma. Eğer ondan bu onarma esnasında ıslah etme esnasında bir şeyi düzeltme esnasında daha büyük bir mefsede yani fesat edecek, ortalığı bozacak bir şeye sebep oluyorsa o zaman o şeyin ıslahı, düzeltilmesi, onarılması tecil edilir. Yani tehir edilir. Bırakılır diyor. Ve fakihler de buradan bu uygulamadan, ve vesselamın yaptığı bu uygulamadan şu meşhur kaideyi çıkartmışlardır diyor meşhur kaydı defun mefsedeti, kable maslahatil kable celbil maslahat kable celbil maslahat mefsedeti def etmek yani zararlı olan şeyleri fesade sebep olacak şeyleri uzaklaştırmak maslahatı faydalı olan şeyleri celbetmekten etmekten önce fesad edici şeyleri def etmek gerekir bu bir kaydedir fıkıhta ikincisi de diyor Kabe-i Müşerrefe'nin şerefli Kabe'nin e, ıslah edilmesi hadiste hadisin, hadislerin içeriği üzere ıslah edilmesi bugün ihtiyaç haline gelmiştir diyor. Çünkü, çünkü diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmesindeki bırakmasındaki yahut korkmasındaki sebep gitmiştir zail olmuştur diyor. Allah alem bu kendisinin bir e, görüşü ama şimdi böyle bir şey olsa e, yine fitne olması <gülüyor> mümkün olabilir. Allah halim, bu e, Şeyh Albani dediğimiz insan bir alim, bizi sayın talibesiz. E, kendisi böyle söylüyor. Burada almamız gereken, önemli olan birinci maddedir. O da mevsedeti def yani zararlı olan e, zarar verici olan fesat ettirici e, olan şeyleri def etmek maslahattan faydalı olan şeylerden maslahati elde etmekten daha önce geliyor. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Buradan müellif diyor ki Şeyh Hammuş e, dinin diyor as, asli olarak tamamı bu kayda üzere bina edilmişti. Bu kayda Faydalı olan şeyleri celbetmek, etmek, yakalamak, almak, toplamak. Ve zararlı olan şeyleri de def etmek üzere bina edilmiştir. Allah Azze ve Celle'ye iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, ahirete iman, kadere hayır ve şerriye iman hep maslahatı celb içindir. Evet. Ve bunların hepsi de e, hepsinin Yerine getirilmesiyle bir hayır, bir iyilik, bir güzellik, bir maslahat elde edilir. Bunların karşısında ise Allah'a küfür etmek, yani Allah Azze ve Celle'yi inkar etmek, sıfatlarını inkar etmek, dirilişi, hesabı, cennet, cehennemi, melekleri, kitapları, rasulleri, peygamberleri vesaire gibi şeyleri inkar etmek vardır. Bununla da şer elde edilir. Bu da bir mefsededir yani fesad edici şeydir. Kul, bu saydığınız şeyleri, yani Allah'a iman ve diğerlerini inkar ettiği zaman her şeyi mübah saymaya başlar. Haram olan şeyleri mübah saymaya başlar. Dolayısıyla da kanın, canın, malın ve ırzın bir korunağı yok. Bunlar korunmaz insanların önünde. Eğer insanlar bunu helal sayarsa, Allah Azze ve Celle ve dinini onun emrini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini helal sayarsa o zaman can, mal, ız, namus emniyeti kalmaz diyor. Evet. Namazın mesela terk edilmesi terk edilmesi kibir. Katılık, kalpte oluşacak bir katılığa alıştırır insanı. Ve Allah Azze ve Celle'nin gazabına, kızgınlığına götürür. Hani şu kalbim temizleyenler var ya, namaz kılmayanlar, onların kalpleri aslında çok katıdır. Yumuşak olduklarına bakmayın. Namaz kılmayan bir insanda merhamet ne gezer? Allah Azze ve Celle onlara namazı nasip etsin. <gülüyor> Zekatı terk eden bir kimse, kıskançlık ve cimriliğe alışır. Zekat vermeyi terk eden bir kimse. Zekat malın temizlenmesi demek. Zekat verdiği zaman insanın malı artıyor, temizleniyor. Ve insanı günaha, büyük günaha götürür. Ki zekatı vermemek büyük günahtır. Orucun terk edilmesi acziyete, aciz kalmaya ve iradenin zayıflığına alıştırır insanı. Orucu bir insan terk ederse farz orucu bunlara sebep olur. Ve nefsi şehvetler, arzular altında ezilir kalır. Yani şehvetler onu hükme altına alır. Kıyamet günü de malum. Allah Azze ve Celle oruç için ne diyor? Onun ecrini kendimde sakladım. O ecirden mahrum olur. Hacı terk eden bir insan Hacı terk eden bir insan, ganimet mevsiminde, hac mevsiminde mahrum olur. Haccda elde edilecek birçok ganimetler var. Hem ahirete hem dünyaya. Bunların en basiti, siz de biliyorsunuz ki kişi eğer mebrur bir hac yaparsa, annesinden doğmuş, annesinden doğmuş gibi tertemiz olarak geri dönün. Allah Azze ve Celle bunu nasip etsin. Hepimize de. Oraya gitmeyenlere öncelikle nasip etsin. Gidenlere de tekrarını, devamını. Evet. Ahirette de Hacı terk eden kimsenin hesabı zordu. Ondan hesaba çekilecek, çekilecek. Cihadı terk eden kimse ise zillete cihadı terk eden kimse zillete, alçaklığa alışır. Zelilliğe alışır. Ve düşmanlar onun üzerine tasallut ederler. O kimselerin üzerine hükümran olurlar. Ahirette de bir zelilliğe ve husrana, ziyana götürür. Cihad etmek ümmet arasında güçlüle, aziz olmaya Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla hükmetmeye götürür. Ki hayrın tamamı bundadır. O, o yüzden aleyhissalatü vesselam cihad için e, amellerin en tepesi. En e, tepesi olarak saymıştı. Evet. Güzel muamelede bulunmak, güzel ahlak, Sılayı rahim, akrabayı ziyaret etmek, komşulara iyi davranmak ve benzeri güzel ameller ise kardeşlerim, insanları hayıra güzelliğe alıştırıp ömrün uzamasına, rızkın artmasına sebep olur. Allah Allah, salih bir amel işleyeceksin, ömrün uzayacaksın. Sılayı rahim yapacaksın, ömrün uzayacak, rızkın genişleyecek. Hani sünnet ve sunam söylüyor. O doğru söylüyor. Sadık-ül Yani doğru söyleyen ve doğru sözlü bir tasdik olunan bir insan. Ve bunları yapan kimse her şeyden önce en önemlisi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanıyor. Bunun tam tersi ise hüsran ve bedbahlık söz konusu. Evet. Biraz önce zikrettiğimiz hadislerden, yani Kabe'nin e, eski temeller üzerine getirilmesinin terk edilmesi hususundaki e, hadislerden bir kaydı çıkartılıyor. Onu da söylemiştik, e, Maslahatların, e, def, e, maslahatın celbi, mevsedetin defi hususunda. Bugün birçok müşkül konuda ümmet bu e, kaideyle sorunlara çözüm buluyor kardeşler. Bu çok önemli bir kaidedir. Mesela aleyhissalatü vesselam e, Müslüm'ün rivayetinde Selman bin Rabia'dan rivayet ediyor hadis. E, ganimet, pay, e, ganimet mallarını paylaştırıyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Selman bin Rabia' Ey Allah'ın Resulü bu verdiğin kimseler var ya diyor, o mal dağıttığın kimselerden daha hak sahip olanlar, daha fazla hak edenler var diyor. Yani neden onlara vermiyorsun manasında? Sorduğu zaman diyor ki aleyhissalatü vesselam, onlar diyor bana kötü söz söyleme, kötülükle davranma, ve e, Cimriliğe nispet etme hususunda beni muhayyer bıraktılar yani mecbur ettiler diyor. Mecbur bıraktılar buna diyor. Ben ise Cimri değilim diyor. Yani istiyorlar. Çocuğun dediği gibi Şeyhul İslam evini temyienin dediği gibi bu insanlar diyor kendilerine hanimet gani, malından verdiği kimseler istiyorlar ama istedikleri şey, istedikleri tarz Davranış hiç hoş değil. Kötü bir şekilde, kötü bir üslupla istiyorlar. Yani <gülüyor> bu istenilmeyen, hoşlanılmayan bir şeydir. Mekruh olan bir şeydir. Olmaması gereken bir şey. Aleyhissalatü vesselam onlara veriyor ve cimri diye nispet edilmekten beri oluyor. Burada bir maslahat var işte. Bunu söylüyor. ebine değmiyor rahmetullah aleyh yani kötü bir isteme yahut da cimriliğe nispet etme ikisi de ikisi de kötü bir şeydir mekruh olan bir şeydir bundan en şiddetlisini Aleyhissalatu vesselam def ediyor nedir o da cimrilik olayı Aleyhissalatu vesselam'ın yani cimrili cimri diye nispet edilmesi çok kötü bir şey bundan uzak kalmak için o insanların hınadığı kimselere neyi veriyor malı veriyor, ganimet malını veriyor. Bunun gibi. Bu da ona bir örnek. Yani bu bahsettiğimiz kaideye bir örnek. Yani çok iyi bilmek gerekiyor durumu. Yine Şeyhülislam İbni Teymiye'nin fetvalarında gelen ifadede maslahatlar yani faydalı olan şeyler, toplumun insanların yararına olan şeyler ve mefsedetler, toplumun zararına olan şeyler, iyilikler ve kötülükler böyle bir araya gelip de birbiriyle çatıştığı zaman racih olan ağır basan şeyi tercih etmek gerekiyor. Eğer maslahat ağır basıyorsa onu tercih etmek, mefsedet ağır basıyorsa onu def etmek gerekiyor, maslahatı bırakmak gerekiyor. Bunu söylüyor. Evet. Lakin burada diyor maslahatların miktarına ve mefsedetlerin yani ispat edici şeylerin, zarar verici şeylerin miktarına itibar edilir. Neye göre? Şerri mizana göre yani naslara göre kitap ve sünnete göre. Evet. Eğer şerri naslara, Kur'an ve sahih sünnete göre maslahat ağır basıyor ise bu alın. Mefsedet ağır basıyor ise maslahat bırakılır. Mefsedet de def edilir. Önce mefsedet ortadan kaldırılır yani zarar veren şeyler. Eğer yani şerri naslara göre bir tercih söz konusu olamıyorsa bu durumda da e, kişi iştihad eder, benzerlere göre e, ve misallere göre hareket eder. Evet. Bu usta İmam İzzettin İbni Abdüsselam ise şöyle diyor, e, maslahatlar ve mefsedetler faydalı ve zararlı olan şeyler bir araya geldiği zaman maslahatı elde etmek, mevsedeti de, zararlı şeyleri de def etme imkanı varsa, Allah Azze ve Celle'nin şu emrine boyun etmek gerekiyor. فَتَّقُ <gülüyor> اللّٰهَ Gücünüz nispetinde Allah'tan korkun. Ayet-i Kerime'si gereği böyle yapmak gerekiyor. Eğer e, mevsedeti def etmek, zararlı olan şeyi def etmek zor olur, özürlü olursa, ve maslahatı da e, elde etmek e, zor olursa mefsedet yani zararlı olan şey maslahattan büyük olduğu zaman bu durumda e, zararlı olan şeyleri def ederiz. Maslahatın elden gitmesine ise hiç önem vermiyor. Bunlar kaide olan şeylerdir. Özellikle bunlardan e, bahsediyor ki bu din kardeşlerin, bu din öyle boş şeyler üzere bina edilmiş değil. Belirli kaideler üzere bina edilmiştir. Ana kaynağı kitap ve sünnet. Peki bunu kimler bilir? Heh? Kim bilir bunu? Alim olan insanlar bilir. وَمَا yaqiluha اِلَّا alimun. Ancak bu verilen misalleri alim olan insanlar bilir. Mi? Yani kaide hususundaki şeyler. Yoksa hepinizin, her birimizin bildiği şeyler var. Alim olduğu şeyler var. Onu kastetmiyor. Yani dinin temelleri, kaideleri hususundaki şeyleri kastetiyor. Kim bilir bunları? Alimler bilir. Allah Azze ve Celle Rabbani alimleri çoğaltsın. İkincisi. İkinci elde edilecek önemli mesele, önemli ders, Seçilmiş olan kimselerin hayatı korunur kardeşler. Hayatını Allah Azze ve Celle koruyor, muhafaza ediyor. Allah Subhanehu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı cahiliye döneminde, daha İslam gelmeden önce, daha önce de bahsettiğim gibi birçok şeyden, başta şirkten ve onun uzantılarından her şeyden koruyor. Bütün fuhşiyattan, pis olan şeylerden koruyor. Haram olan işlerden koruyor. Hatta hatırlarsanız kölesi Zeyd, Zeyd bin Harise ile beraber tavaf ederken Zeyd putlara dokunmaya, onlara ibadet için yaklaşmaya çalışınca hemen ona bile engel oluyor. Sonra Zeyd diyor ki şahitlik ediyor. Vallahi diyor, vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir puta dokunmadı. İslam gelince o şahitlik ediyor. Evet. Allah Azze ve Celle Rasulunu korumuştu. Bakın ayet-i kerime. وَلَوْ لَا اِنْ تَبْبَتْنَاكَ وَلَوْ لَا اِنْ تَبْبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتْتَ تَرْكَنُ Eğer biz seni sabit kılmasaydık, ayağını sabit yapmasaydık elbette sen onlara azıcık meyledecektin. Az bir şey meyledecektin. Allah-u Teala koruyun. Bir başka ayet-i burayı de buraya almamış. Allahu ya'simuk minen nas. Allah seni insanlardan koruya, koruyacaktır diyor. Bu Maide Suresi'ndeki bu ayet-i kerime hem Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında korunacağına hem de ölümünde öldükten sonra korunacağına delalet eder. Nitekim kabri eee Selahaddin komutanlarından Nureddin Zengi'nin sorumlu olduğu dönemde kabri çalınmaya çalışılmıştır. Ee, hatırladığım kadarıyla bu Romalılar tarafından iki sefer oluyor zaten bu. Bir Mısırlılar tarafından böyle bir olaya kalkışılıyor. Bir de Romalılar tarafından. Allah Azze ve Celle onun rüyasına ve vesselamı girdiriyor. Yani aleyhissalatü vesselam rüyaya giriyor. O Nurettin Zengin'in. Ee, ve alttan tünel açıldığı, İsrat ve cesedine ulaşılmak istendiği haber e, haberi veriliyor. O Nurettin Zengi de hemen <gülüyor> bir teftiş ve tespitten sonra olayı e, <gülüyor> olayı el koyuyor ve o adamları öldürüyorlar. Ve hiçbir şekilde bir daha da e, böyle bir şeye kalkışılmıyor. Bir de e, Mısırlılar yapıyorlar bunu, söylendiğine göre. Sonra da zaten tedbir alınıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin olduğu yere, beşgen şeklinde, yere beş metre derinliğinde kurşun dökülüyor. Hatırladığım kadarıyla öyle olsa gerek. Değil mi? Bu hususta bir, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın kabriyle ilgili bir ders var. Burada da kayıtlı, onu alıp bakabilirsiniz. Yani demek istediğim... Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Azze ve Celle hem hayatında, hem İslam'dan önce, hem İslam'dan sonra, hem de e, kabirde iken öldükten sonra korundu. Evet. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın korunduğu gibi. Şimdi birkaç tane e, örnek vereceğiz inşallah. Nebilerin korunmasından yana. Diyor ki Allah Azze ve Celle e, Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken ondan hikayeyle onu anlatırken Rabbis sicne e ile yemin mimma yed'uneni ileyh Ey Rabbim bu kadınların davet ettiği şeyden sicin yani e, zindan bana daha hayırlıdır diyor. Hani olay biraz e, uzunca. Eğer yakalayamadıysanız Yusuf suretine müracaat edin. Şimdi koskoca sureyi size açıklamayın. Ve illa tasrif anni Keşidehunne, asbu ılehinne ve ekun mina cahil ve ekun mina cahilim. Eğer diyor sen bu kadınların ben, tuzağını benden uzaklaştırmazsan ben o zaman cahillerden olurum. Allah Azze ve Celle diyor. Fes-te-cab-e-lehu, <Sessizlik> Rabbhu. Fesarafa anhu keşidehun. Rabbi ona icab ediyor. Ve onların tuzağını, kadınların tuzağını ki buraya bir şöyle e, iki nota üstüne koyalım. ...kadınların tuzağı. Aleyhissalatü Vesselam... ...diyor ki... ...ve mâ terektu... ...ale ricale edarru minen nisa. Allah alem bu şekilde. Yani ümmetin erkeklerine... ...kadınlardan daha zararlı... ...daha şerli bir şey bırakmadım. Kadınlardan... ...haram olan kadından yani. Eşten, çocuktan... ...anneden, anneanneden... ...akrabadan bahsetmiyorum... ...haram olan kadından... ...yani nikah düşen kadından bahsediyor... ...bundan sakınmak gerekiyor... ...bu çok şerli bir şey... ...kadın ve parayla imtihan olmak... ...çok ağır bir imtihan... ...Allah Azze ve Celle bana... ...ve sizlere... ...bu hususta sebat versin... ...bu hususta korunmayı bize nasip etsin... ...bu zarardan uzak durmayı... ...ama yani bunun e, yollarına, sebeplerine yapışmak gerekiyor. Yani şimdi bir ortada bir ateş yanıyor. O, o ateşten uzak durmak gerekiyor. Bir zararlı bir şey var oradan uzak. Oraya yaklaşmamak, oraya adım atmamak gerekiyor. Yani onu gördüğün zaman geri durmak gerekiyor. Yoksa adım adım, adım adım yaklaşırsa ne olur? Onun içerisinde bir gün gelir, düşersin. Allah korusun. Bu böyle Allah Azze ve Celle demiyor mu? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Mü'minlere söyle gözlerini korusunlar. Gözlerini sakınsınlar. Nereye? internete bakmaktan. internette kadınları seyretmekten. Facebook'ta bakmaktan. Bugün bu hale geldi. Yani sokaktan daha kirli burası. Sokaktan daha berbat. Ve daha zararlı. Aynı şekilde televizyon. Allah'ımıza afiyet veriyor <gülüyor> abi. Evet Yusuf Aleyhisselam'ı da bu kadınların şerrinden Allah azze ve celle koruyor. İnnehu huves semiul alim muhakkak o çok iyi işiten çok iyi bilen. Allah azze ve celle sadece peygamberleri değil bütün müminlere Özellikle bütün insanlara aynı şekilde en iyi bilendir, en iyi görendir. Ama mümin, iman eden bir kimsenin de talebine, hacetine, duasına icabet edendir. Evet. Yani Allahu Teala'nın kardeşlerim koruması sadece peygamberlere mahsus değil. Müminlere, salihlere, vahhitlere, ondan sonra alimlere. Bunların hepsi için geçerlidir. Allah Azze ve Celle inna allaha yudafi'u anil lezine amenu Muhakkak ki Allah iman edenleri müdafaa et. Yani onları korur, savunur. Inna allaha la yuhibbu kulle khavvanin kafur Muhakkak ki Allah çokça hiyanet eden, çokça nankörlük eden kimseleri ise sevmez. Wallahu hayrun hafiza Muhakkak ki Allah Allah en ko hayırlı koruyucudur. Yeter ki biz ona münacat edelim. Ona yalvaralım, ona yakaralım. Tirmizi'de gelen sahip bir hadiste ise şöyle diyor, aleyhisselatü vesselam, Allah dünyada bir kulu sevdiği zaman, Allah bir kulu sevdiği zaman dünyada onu himaye eder, korur. Tıpkı diyor sizden birinin, Hastasını sudan koruduğu gibi. Yani hastaya su zarar veriyor ise ondan nasıl hastayı korursa Allah da sizden birini sevdiği zaman korur diyor. Allah'ım bizi sev ya Rabbel alemin. Amin. Yani <gülüyor> Allah Azze ve Celle kimleri sever? Allah Azze ve Celle iman edenleri. اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يُحِبُّ moksitin Adaletli olanlar. Allah Azze ve Celle sabredenleri, Allah Azze ve Celle kanaat edenleri, Allah Azze ve Celle kendi yoluna suluk eden, ve Vesselam'a tabi olan kimseleri. Bunları sever. Kur'an'da Allah'ın sevgisinin kime ait olduğunu, Fir'isten açın bir tane bak. Bunu zannedersem bir ders yaparken, bu büyük günahlar adlı ders yaparken tek tek saymıştım. Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kime var? Kızgınlığı kime var? Karşılaştırarak bir bakmak lazım Fihrist'ten. Evet. Üçüncüsü kardeşlerim, geçen haftaki dersten elde edilecek önemli konu veyahut da çıkartılacak ders. <gülüyor> ee, rasuller, rasuller yaratılış bakımından ve ahlak bakımından insanların en kamil olanlarıdır. En kamil, en e, böyle olgun. Bizim tabirimizde dört dörtlük. Dört dörtlük kim olur? Peygamberler olur. Onun dışındaki insanlarda da mutlaka bir kusur vardır. Kullu beni Adem'in hattaun, hayrul hattaine ettevabun, beni Adem'in hepsi hatalıdır. Günah işler, kusurludur. Ama en onların en hayırlıları kimlerdir? Tövbe edenler. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُوا بَعْلِمُونَ Kim tövbe etmezse onlar zalimlerdir. Diyor. Yine bir hadiste, yine bir hadiste Müslüm'de gelen eğer sizler günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder, yedinize günahla sevabı işleyen bir topluluk getirirdi diyor. Yani günahla sevinmemek. Evet günah işleyince insan üzülmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Bunlar, bu söylediğim şeyler, ha günah nasıl olsa işleyebiliriz diye bizi kandırmamalı, sevindirmemeli, güçlendirmemeli. Bilakis ezilmek gerekiyor. Ama, ama bazı kardeşlerin yaptığı gibi tamamen ümidi kesip, günahtan dolayı bittim, yıkıldım deyip, Ümidi kaybetmek, isi yani e, ümitsizliği artırmak ve kendini harap etmek çok kötü bir şey. Dengeli olmak gerekiyor. O yüzden Allah azze ve celle moral veriyor. Diyor ki ayet-i kerimede: "Ya ibadîllezîne esrafû alâ enfüsihim, la taqnatû min rahmetillâh. İnne Allâhe yağfirüz Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah günahların tamamını bağışlar. Yeter ki bir insan tövbekar olsun. Allah'a yaklaşmayı bilsin. Ona yönelmeyi bilsin. Samimi olsun. Evet. Resuller kardeşlerim en kamil insanlardır. Yaratılış bakımından, huy bakımından, ahlak bakımından vesaire. Onlar en güzel usve yani Örnek, en güzel önder, en güzel lider kimselerdi. Allah Azze ve Celle onların faziletini, meziyetini, güzel meziyetlerini, özelliklerini son noktaya kadar artırıyor. Bakın Kasas suresinde ne diyor? وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَا hukman حُكْمًا ilma. Evet, Musa, Musa Aleyhisselam hakkında. Rüşt çağına geldiği zaman. Olgun, ve olgunluk çağına geldiği zaman, yani 40 yaş civarına geldiği zaman, ona hüküm ve ilim veriyor. Yani öyle bir olgunluk çağına geliyor, öyle bir hazırlanıyor ki, ondan sonra ona artık vahiy gelmeye başladı. Keza ki muhsinin, işte biz Müslümanları böyle mukafatlandırırız diyor. Aynı şey Yusuf Aleyhisselam içinde söyleniyor. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَا اَفَيْنَاهُ حُكْمًا Hukman ve ilmâ ve kezâike nezzil muhsûnîn. Aynı ifadeler. Yani rüş çağına ve olgunluk çağına geldiği zaman. Ha, burada <gülüyor> vestevâ ifadesi yok. Ve lemmâ belagâ işuddehu, âteyna ve ilmâ. Rüş çağına, olgunluk çağına geldiği zaman ona hüküm, hüküm ve ilim verdik diyor. Davud aleyhisselam için ise, Ve şedetnâ mülkehu ve âteyna hu'l-hikmete ve faslel-khitâb. Onun mülkünü sağlam yaptı. Davut Aleyhisselam'ın mülkü, saltanatı, subhanallah, yani o kadar büyük ki, ondan sonra, sonra gelen Süleyman Aleyhisselam ise oğlu, ondan daha fazla. Kimseye verilmeyen mülk ve saltanat, özellik ona veriliyor. Süleyman Aleyhisselam'a veriliyor. وَفَسْلَ <gülüyor> الْخِتَارِ Yani, hükmetme, konulara, hükmetme bilgisi ilmi veriliyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle Rasullerini böyle güçlendiriyor. Dolayısıyla e, İslam'ın halifesi yahut hükümdarı amiri konumundaki insanlar hakimi konumundaki kadı konumundaki insanlar da bu gibi özellikleri yani tabi ki Rasuller gibi olamaz, peygamberler gibi olamaz. Ama buna yakın özellikleri taşıması gerekiyor. Allah Azze ve Cen Bakara suresinde Wa qalela hum nabiyum, inna Allaha qad batalek mutalute melika. Nabileri onlara dedi ki muhakkak ki Allah size talutu e, melik hükümdar olarak gönderdi. Qaleu enna ya kunulahun melk, lahu melk علينا wa nhamu ahaq bil min o Talut'un diyor bize hükümdar olması nereden olacak? Nasıl olacak? Biz mülke yani hükümdara ondan daha fazla hak sahibiyiz. Böyle yutesa'ten min el mal ona maldan bir genişlik de verilmemiştir. Kale inna dedi ki nebiileri peygamberleri kale inna Allah esfa ve zade bastatan fil ilmi Allah o Talut'u sizin üzerinize ilimde ilimde ve beden olarak cisimde ziyade kılmıştır. Sizden fazlalığı vardır diyor. Sizden üstünlüğü vardır. Vallahi yeti min Allah ise mülkünü dilediği kimseye verir. Vallahu vasîun alim. Allah çok vâsi, <gülüyor> yani geniş, lütfu bol olan ve en iyi bilen oldu. Dolayısıyla bu şerri siyaseti bilen fakihler kardeşlerim İslam ümmeti içerisinde bu bedeni denkliğin bir halifede olması gereken 12 şartlardan biri olarak saymışlardır. 12 şart sayıyorlar. Bir kimsenin halife olabilmesi için, emir olabilmesi için. Onlardan birincisi İslam. Yani Müslüman olması gerek. Başka bir kimse emir olamaz. Allah Azze ve Celle buna şu delili getirmiş müellif. وَلَيَجَلَ اللّٰهِ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلَ Allah mü'minlere, şey, kafirlere, mü'minlerin aleyhine bir yol yapmamıştı. Yani e, kafirler mü'minlere emir olamazlar. İkincisi bulu, yani e, ruj çağına gelmiş olması gerekiyor. وَلَا تُعْتُسُ فَهَا اَنْوَالِكُمُ النَّتِي جَعَلَ Allah لَكُمْ غِيَامًا Mallarınızı sefihlere, sefihlerden kastedilen kardeşlerim, küçük, aklı ermeyen kimselerdir. Bunun içerisine alimler bu ayetin tefsirinde malı kullanmasını bilmeyen kimseler de girer diyor. Malı kullanmasını bilmeyen, nereye harcayacağını bilmeyen kimseler de sefihlerin içerisindedir diyor. Subhanallah. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin sizin için ayakta durmanız için yaptığı bu malları sefihlere yedirmeyin. Demek ki akıl bali olacak. Üçüncüsü akıl sahibi olacak. Aleyhisselatü Vesselam, kalem küçükten, deliden ve uyuyan kimseden kaldırılmıştır diyor. Akıllı olacak. Hürriyet sahibi olacak. Yani köle olmayacak. Ümmette bu hususta e, emir olacak kimsenin, yani halife olacak kimsenin e, hür olması hususunda icma etmiştir diyor. Beşincisi erkek olacak. Neden? Çünkü çok önemli bir hadis var. Bu hadis Buhari'de ve başka yerlerde de var. Diyor ki Ali İsraatun Resulullah liderleri, emirleri kadın olan yahut da işlerine kadını tayin edenler emir olarak, lider olarak, devlet başkanı olarak asla felah bulamazlar. Evet. Bakın şimdi Müslümanların başındaki insanlara ya önceden kadın gelip geçmiştir ya da hala hazırda, halen kadınlar başkanlık ediyor, müdürlük yapıyor ondan sonra bilmem şunluk yapıyor bunu yapıyor Allah Azze ve Celle durumumuzu ıslah etsin altıncısı, ilim sahibi olacak çünkü ve Vesselam imamette en fazla Kur'an'ı bilen, Kur'an ezberi çok olan kimseyi öne geçirirdi ee, yani <gülüyor> Dolayısıyla ilim sahibi olması gerekiyor. Kur'an hususunda, diğer ilimler hususunda e, ilim sahibi olması gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam sizin diyor, en iyi Kur'an okuyanınız. Yani Kur'an'ı burada kastedilen diyorlar, en fazla ezberde olan, tabii ki <gülüyor> ona e, riayet eden yani bu. Şimdi nice ezberi olan insanlar var, e, onlar Kur'an'ın hükümlerine riayet etmiyorlar, gözetmiyorlar. Kur'an'ın haram kıldığını işliyorlar. Allah korusun. Yani hakkıyla Kur'an'ı iyi bilen, iyi okuyan ve gereğince yerine getiren kimseler eğer bunda da eşitlik söz konusuysa o zaman sünneti en iyi bilen kimseler öne geçirilir. Dolayısıyla halifede olması gereken özelliklerden biri de ilimdir. Yedincisi kardeşlerim adalet sahibi olacak. Allah Azze ve Celle la yenaluh Ahdî Allah benim ahdime e, zalimler erişemeyeceklerdir, diyor. Selam. Aleyküm selam. Sekizincisi, nefsi e, denklik, yani <gülüyor> kalbi diyelim biz buna. Çünkü Ebu, Ebu Zere, radıyallahu anh, diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, inneke da'ifun, sen zayıfsın, diyor. Ve innehe emanetun. Emirlik ise bir emanetdir. Yani zayıf nefsinde zayıf olan, idare etme özelliği olmayan, adil olamayan, meyleden kimselere emirlik verilmez, hilafet verilmez. Dokuzuncusu bedende bir denge, denge uyumluluk olması gerekiyor. Bedende yani fizikte bizim anlayacağımız, Allah Azze ve Celle Innallāh ista'fa ve zādehu basta fil cism demin ki tilavet ettiğimiz ayet kerime muhakkak Allah sizin üzerinize talutu ilim ve beden yönüyle üstün kılmıştır, ziyade etmiştir diyor. Onuncusu kardeşlerim, burası çok önemli bakın. Yani bugün olmaz da yarın olabilir. Sizi bir şeye, bir toplumun başına bir idare işine getirilecek olursanız talipli olmamak lazım. İdare sorumluluktur. Ona karşı, yani hilafete karşı kendimize indirgeyelim, ders alalım diye söylüyorum. İdareye talipli olmamak gerekiyor. Ona karşı hırslı olmamak gerekiyor. Aleyhisselatü vesselam muhakkak ki biz diyor bu işe, idare işine talipli olan bunu isteyen daha doğrusu. Yani talip biraz daha talip olmak farklı bir şey aslında da. istemek arzulamak ve ona karşı hırs gösteren kimseye biz geçit vermeyeceğiz. Yani onu emir yapmayacağız diyor. Ben yani bir insan bu emirliği, idareciliği, e, yöneticiliği çok aşırı istiyor, hırs gösteriyorsa bunun arkasında bir şey vardır. Bundan bir şey hasıl olacak demektir Allah korusun. On birincisi kardeşlerim, sonuncusu Kureyş Halife, halifeyi kastediyoruz Halife Kureyş'ten olacak Çünkü Aleyhisselatü İslam diyor ki Bu iş, halifelik işi, Kureyş içerisindeki Bu halifelik işi insanlardan iki kişi kalıncaya kadar devam edecek diyor. Ve nitekim Mehdi Aleyhisselam Kimden gelecek? Kureyş'ten gelecek Babasının ismi Abdullah Babasının ismi Abdullah olacak. Kendisinin ismi de e, Muhammed olacak. Hatırladığım kadarıyla. Ve Kureyş'ten olacak. Soyu Kureyş'ten gelme olacak. Evet. Halifenin, idarecinin bu <gülüyor> özellikleri taşıması gerekiyor. E, aynı zamanda duyu organlarında, uzuvlarında herhangi bir eksiklik olmaması gerekiyor Yani hareket kabiliyetini kısıtlayan, e, anlamasını, idrak etmesini kısıtlayan bir takım eksikliklerden, noksanlıklardan uzak olması gerekiyor. Diyor ki, e, Abdullah Ed, Demici'den nakletmiş bir alimden, bu e, bu diyor imamet işi yani halifelik işi büyük bir iştir. Ehli sünnet ve cema cemaate göre imametle kast edilen şeyler ancak bu şartların tamamlanmasıyla yani halife ile kast edilen şeyler bu şartların yerine gelmesiyledir Ve e, yani vacibin yerine geldiği, tamamlandığı şey de vaciptir diyor. Bu da bir kaydedir. Vacibin tamamlandığı şey de vaciptir. Yani, mesela örnek verecek olursak, namazdan önce abdest almak vaciptir, farzdır. Bu neyi tamamlıyor? Namazı tamamlıyor. Evet, bunun gibi yani. E, namaz için abdest nasıl farzsa, vacip ise ve bunun gibi birçok konular... E, vacip olan bir şey nasıl bir başka şeyle tamamlanıyorsa o da vaciptir. Dolayısıyla buradaki şartların e, tamame ermesiyle e, tam yerine gelmesiyle vacip yerine gelmiş oluyor. Şartlar yerine gelmiş oluyor. Ve dolayısıyla da halife seçiliyor. Allah Azze ve Celle'nin elinde. Kardeşlerim şunu ben hemen belirteyim. Halife olayı Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Biliyorsunuz sen boyu halife e, Cumhuriyet dönemiyle birlikte kapanıyor. Ama nihayetinde o halifenin bir konumu, bir etkisi ve bir yaptırımı vardı. Ondan sonra e, şu, dön şu dönemde biliyorsunuz e, birçok Müslümanların başındaki kimseler zulümle yönetiyorlar. İstisnai durumlar hariç. Allah Azze ve Celle bizlere adaletle hükmeden, adaletle hüküm veren yöneticiler nasip etsin. Bizleri böyle bir dönemde kendisine hakkıyla kul olan ve razı olduğu şekilde hareket eden, razı olduğu şekilde inanan, itikad eden, amel eden kullarından eylesin. Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle. Bu hususta bize yardım etsin, elimizden tutsun, bizi irşad etsin, kitap ve sünnetin nuruyla nurlandırsın. Eğer böyle olmazsa biz hustran oluruz. Ya Rabbi bize yardım et. Bu hususta bizim gönlümüzü aç. Her dava Allahu alam wa sallallahu ala nabiye ve bāhmdik ašhedu la